Sayın dinleyiciler burası TGRT Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz İbrahim Havvas Sahibi Doktor Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Genel Koordinatör Ragıp Karadayı Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir Dayını hazırlayan Niyazi Hancı Senaryo İslam Gemici. prensesi Prensesin. Ha? Eleni sen misin? Niçin böyle dalgın oturuyorsunuz? Üzgünsünüz galiba. Üzgünüm. İçime hafakanlar basıyor. Sizi eğlendirmek için ne yapmamı arz edersiniz?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 Para, mücevher, altın elinize ne geçti? Benim için hayatın en zevkli tarafı insanları sevindirmek. Hanendelerle müzisyenleri de bahçeye yollasam mı? Yalnız kalmak istediğini söylemiştim elenim. Özür dilerim Prensesim. Ah, Gece ne kadardı. Her taraf seyit.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 Ya, ya şu zaman yolunu boşlukta tutan. Ki. Bunları ve her mahluku yaratan bir halik var ama o bizim papazların ağızlarını şoput ede anlattıkları yaratıcı değil. Kes doğru olamaz. Ah, oh, İçim yavaş yavaş sevincle doluyor. Ruhumuz saran sıkıntı kayboluyor. Ne kadar huzurluyum. Neredeyse kendimden geçeceğim. Bir kuş gibi hafifledim. La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Ne? Ne dedim? Ne dedim ben? La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Daha önce hiç işitmediğim ve hiç söylemediğim bir soru.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 Baba. Efendim oğlum. Baba elindeki zembil ne zaman biter? Ne oldu? Sıkıldın mı? Evet çok sıkıldım. Bak Abdülhamit amca da işini tamamladı. Sen hala örmeye devam ediyorsun. Üzülme. Az sonra ben de bitiririm. Hocam zembiller hazır. <gülüyor> Eline sağlık Abdülhamit. Baba. Söyle İshak. Akşam olmak üzere hadi eve gidelim. İshak iyice sıkılmışa benziyor. Eee ne de olsa çocuk.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 İbrahim Hava, bana yardım et. Süpervana Allah. Sanki bir genç hanım benden yardım istedi. Yoksa rüzgar sesini öyle mi sandı? Nasıl olur? Ey İbrahim Hava, bana yardım et.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 ...Bağdat'ta akşam ezanları okunuyor. Allah hiçbir İslam memleketini ezan sesinden mahrum etmesin. Amin. он у Neşbi kız. O ses. Rüzgarla karışık duyduğum ses. Bu ses işte. Evet. evet, sesin esrarı çözüldü. Allah Allah. Ben, ben yaklaştıkça kafes uzaklaşıyor. Kurtar beni. Ya İbrahim abim. Kurtar beni. Kurtar. Oh, oh, hayırdır inşallah Bu gece üçüncü defadır aynı rüyayı görüyorum Kim bu kız oh, Ya Rabbi Hayrat edileyle Şimdi hocam Cüneydi Bağdadi Hazretleri hayatta olsalardı. Bu sırrı çözerlerdi ama. Bakalım. Gün doğmadan neler doğar. at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 ...kararlarıma dayanabilecek misin? Elbette. Pekala. Alep oradaysa... ...arşın burada. <Gülüyor> hmm, tamam. Burada mola verebiliriz. Ben biraz çalı toplayayım. Hemen ateş yakarım. Abdülhamid. Buyurun efendim. Sen şu ağacın altına otur bakalım. Ama otur. Nasıl efendim? İtiraz caiz değil. Unutma. Emir benim. Peki efendim. Ah, eh, az sonra hazır olur. Keşke ben emir olsaydım. Her işi hocam yapıyor. Ben burada oturuyorum. Fakat ne yapabiliriz? Emir olsaydım... ona emir edemez. iş buyuramazdım ki. O emir olunca beni çalıştırmıyor. Büyüklerin işine akıl sığanlıyor. <gülüyor> Öyle kara kara ne düşünüyorsun? <gülüyor> hiçbir şey. Hmm, demek hiçbir şey. Ah evet. Büyükler kalplerin casusun. Yağmur hızlandı. Epeyce hızlanacağız herhalde. Al şu benim üstümdekini de... ...şöyle bir duda yere sığınalım. Ya siz efendim. Hayır, siz uçursunuz. Emir'e hayır demeye ruhsat var mı Abdülhamid? Siz anısa İstanbul'a. Abdülhamid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 Muhafız. Buyurun imparator hazretleri. Elena'i çağır. Emredersiniz. İmparator hazretleri, prenses Tanatse son zamanlarda biraz rahatsızmış galiba. Hiç anlamıyorum muferen psikopos. Üstelik birkaç gündür odasından da dışarı çıkmıyor. Kendi kendine bir şeyler sayıklıyormuş. E, şey, saray gibi bir muayene etse. Haklısınız.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 Prenses bir iç sıkıntısı yaşıyordu. Hı. Biraz ferahlamak ümidiyle sarayın bahçesine çıktı. Vefakatıma müsaade etmedi. Gecikti. Gecikince meraklanarak ben de bahçeye çıktım. Havuzun kenarına ilişmiş... senin söylediğim sözleri tekrarlıyordu. Ve o günden beri aynı hal devam ediyor. He? Evet, aciz Peder. Hı. Şu kadar entrika. Devlet işi arasında bir de bu rezalet. Hı. Ne yapmamı teklif edersiniz? Çare, çare muhterem psikopos. Evet. Ekselansları, prensesimizi saray eğitimine muayene ettirmek fikrimi tekrar ediyorum. Aklını kaçırmış olabilir. Ne? Ne yazık ki hakikat bu. Hekimler de faydalı olamazsa... ...çok üzgünüm. Çok. Ağzından yel alsın Aziz Fener. Yüreğimi dağlamayın.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 ...hiçim oluyor. Allah Allah. Ayet. Hocam bu gence niye böyle pür dikkat bakıyor acaba? Siz Yahudi misiniz? Yahudi mi? Yahudi? Bunu nereden çıkardın? Ama efendim şey, Yahudi olmaması lazım. <Gülüyor> Sualinizin cevabı şudur. İmanın hakikati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 Ne de Yahudilerin arasında firasetli bir kimseye rastlamadım. Kendi kendime dedim ki... ...belki Müslümanların arasında siddik olan kimseler vardır. Çünkü onlar... ...biz Allah aşkından başka her sevgiyi kalbimizden çıkarırız diyorlar. İşte böyle düşünerek seyahat ediyorum. Sonunda size rastladım... ...ve siz benim Yahudi olduğumu anladınız. Ben de sizin siddik olduğunuzu anladım. Bunun için Müslüman oldum.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 İbrahim Havad hazretlerine bak. Önümüzde at sürüyor. Fakat şu dehşetli sıcağı aldırdığı yok. Üstelik çok az su içiyor. Az yemek yiyor. Doğru diyorsun. Allah dostları az yiyip az içer. Ama ben yine susadım. Kırma suyun bitmiş. Sende su var mı? Var ama çok az. Buyur. ...inşallah bir suya rastlarız da... ...kana kana içeriz. Yakup... ...suyumuz hiç kalmadı. İbrahim Havva... isteyelim. Belki onun kırbasında vardır. Hadi üstada yetişelim. Hocam... söyleyeyim lazım. İçimizin de suyu bitti. Acaba sizin kırbada su var mı? Var. Alın bakalım. Teşekkür ederiz hocam.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 Müslüman olduğunuzu anlarlarsa psikopos ve yardakçıları size muhakkak zarar verirler. yo yo, korkma elini. Beni koruyan korur. Bana bir zarar veremezler. Hiç korkma.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 İnşallah Mekke'de buluşuruz. Şey, şey tabi. Zaten Umre'ye gidiyoruz ya efendim. Siz gideceksiniz. Ben. Ben geri dönüyorum. Birden Yani. Efendim. Ben sizinle olmak için. İnşallah. İnşallah yine beraber oluruz. Allah'a ısmarladık. Dua ediniz. Ne diyorsun ya Hamidi eset? Büyüklerin işini akıl terazisiyle tartma diyorum.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 Evet. Odunların ortasındaki direğe zincirle bağlıyor. Peki şimdi getiriyoruz. Yapmayın. Yapmayın. Bırakın onu yapmayın. yapmayın. Odunları yakın. Belki. Belki iyileşir. Bana müsaade edin. Kasabaya götürüp bir tabibe göstereyim. Ne olur. Ne sakin, olur rahim efendim. Sakin ol apostol sakin ol.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 Bir müsaade edin. Belki yabancı onu iyileştirir. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum muhterem fedemler. Şu evet. bağlı olan adamı da çözün. Seni azizler gönder. Niko, Apostolun dağlarını çöz. Olur. Lütfen şöyle kenara çekilin de hastayla konuşayım. Evladım. Geçmiş olsun. Demek hastalandın. Adın ne senin? E, Andrea. Kardeşimin adı Andrea. Rahip Efendi, şöyle sakin bir yer yok mu? Aa, benim evime gidebiliriz. E, benim evime gidebiliriz. Buyurun eli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 Daha neler duyacağız? Korkma. Ölümden başka her şeyin bir çaresi vardır. Ee, siz İstanbul'a gidiyordunuz değil mi? Evet. İnşallah. Günlerdir aklım başımda değil. Şimdi hatırladım. Bundan yedi sekiz gün önce köye çingeneler uğramıştı. İstanbul'dan geliyorlardı. Evet.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 Demek iyi Çok memnun oldum Peki şimdi nerede İçeride Sen de bahçede çalışıyorsun Güzel Yabancının adı nedir İbrahim İbrahim Tabi mi Bilmiyorum Fakat Andrea'yı iyileştireceğe benzer Bak oda kapısı açılıyor Andrea ne bir zembil var, Bunca bir şey. Geçmiş olsun ha, olsun. İyileşti mi yoksa? Kuvvetlerime inanamıyorum. Kardeşim, Andrea, abi, efendim, efendim çok teşekkür ederim. Andrea sayenizde iyileşti. Estağfurullah. Temizliğe çok dikkat etmelisiniz. Bana müsaade eder misiniz?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 Yolcu yolunda gerek Apostol. Yarın sabah inşallah İstanbul'a doğru yola koyulacağım. Keşke biraz daha kalsaydınız. İşimiz var Apostol. Andrea sıhhatine kavuştuğuna göre sizinle gelebilirim herhalde. Hay hay. İnşallah yarın sabah beraber yola çıkarız. İbrahim Efendi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 Haklısın Eleni. Bunlar sonunda beni yakacaklar. Allahım, yardım et Allahım. Bunu aldım, daraldım, yapayalnız. Yardım Allahım, yardım. Bunlara deli olmadığımı nasıl anlatacağım? İbrahim efendi işte İstanbul surları göründü. Birazdan şehre gireriz. Hadi öncesi. Bir an evvel gelin. Hı hı. Arkadaş bakar mısın? Buyurun yabancı. E, niçin sarayın önüne toplandınız?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 Hafız efendi. Durun. Ne istiyorsunuz? Evladım. Ben Sensiz'i muhakkak görmemiz lazım. E kim misiniz? Öyle haber verebilirsin. Peki. İçeriye bildireyim. Apostol. Bir şu sarayın süsüne, yaldızına, deptebesine bak. Hı hı. Bir de içindekilerin şu anki hallerini düşün. Ya. İmparatorun yerinde olmak istemezdim doğrusu.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 ...bitmek bilmeyen muayenelerden o kadar sıkıldım ki... ...Allah'tan yardım etmesini yalvararak istedim. Rüyada bir ses duydum. Bana... ...üzülme... ...işte şu gördüğün... ...İbrahim Havvas yardımına geliyor desini verdi. Sizi görür görmez tanıdım. Bakın muhterem hekim... ...yine manarsız laflar etmeye başladı. Şey... ...siz deli olduğuna inanıyor musun? Delinin ta kendisi... ...daha neler söylüyor... ...cinler periler işte...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 Allah'a kavuşma arzusu artık dayanılmaz noktalara vardı. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Öldü. Evet. Öldü. Öldü. siz bir veliye deli demişsiniz imparator hazretleri bilmem ki <gülüyor> öldü genç yaşta öldü kızım. <gülüyor> eleni siz prensesin muhakkak ki en yakınıydınız onun en çok sevdiğine suyu neydi evet